أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك منه مزات الشياطين وأعوذ بك ربين يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم ألف لاميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله العظيم الله من فعنا بالقرآن العظيم مبارك تنافي والحمد لله رب العالمين استغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا موت أبدا وَدَفَعْتُ عَنْكُمُ السُّ اَبِلَى حَوْلَ وَلَا قُوْوَةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظَيْمِ Muhterem dinleyenlerimiz, tefsir dersinde tekrar beraberiz. Bundan dolayı Rabbimiz Tebareke ve Teala'ya sonsuz hamdü senalar olsun. Allah Teala nimetimizi tamama erdirsin, kemale erdirsin. hazret Kur'an'ın her ayetinden hisçemizi, nasibimizi azim eylesin. Kur'an'dan rızkımızı tasdik edersin.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 cedarız inşallah. Fazlarının tarifinde takva et tenzehü an takva iç alemini, sır latifesini hak taala'dan meşgul eden alıkoyan geri bırakan her şeyden tamamen uzak durmak nezih kalmak temiz kalmak kalbini çifit çarşısı haline çevirmemek Kalbi sahibine ayırmak, Kalp ki Allahımızın evidir, tecelliğidir. E, o tecelliğini sahibin için temiz tutmak, ya bu ne güzel bir tariftir, değil mi? Onun için sürçikar gayri gönülden tatecelli i de hak, padişah kon saraya hane mamur olmadan. Ne güzel söylemişlerdi. Allah'tan gayri ne dertler, telaşlar, ne sevgiler, ne ilgiler, ne ilişkiler varsa kalbinde, fikrinde, düşüncende, beyninde, zihninde hepsini sür çıkar süpür neyle? Zikrullah ile, Allah'ın zikri ile, Allah Allah zikri ile, la ilahe illallah zikri ile. Ama mürşidi kamilden ders alarak. Yoksa kendi kendine işler yapmaya kalkarsan soğuk demir döversin. tasız, murakabesiz, usulsüz, edepsiz ulaşamazsın. اِنَّمَا حُلِمُ الْوُسُولِ بِتَضِيُعِمُ الْوُسُولِ Kaydeleri etmezsen maksada vusul sağlayamazsın. Onun için namazla kılarsın, oruçta tutarsın, kendi kafana çok ibadet de yaparsın, kitaptan okursun, hocadan dinlersin, onunla da amel edersin. Ama yine zikir çekiciyle, zikir tokmağıyla kalbi dövmek lazım. Önceden rabıta ateşiyle kalbi güzel bir ısıtmak lazım. Ya dostlarıyla beraber olmak lazım. Düşmanlarından uzak durmak lazım. Tekullahü künumu sadikin hakkıyla tak sakının. Allah'tan takva üzere olun. Sadıklarla beraber olun. Samimi kullarla, özü sözü doğru dostlarla, velilerle, mürşidi kâmillerle onlarla beraber olun. O, o beraberliğin neticesinde kalp sınır, ondan sonra sizde sıcak demir dövmüş olursunuz. İstediğiniz şekli verme imkanına sahip olursunuz. Ya. Onun için namaz, oruç, hac, zekat Günah kirin mahveder. Darbu zikir olmadan kalbin pası silinmez. Namaz, oruç, hac, zekat, işte Ramazan geliyor bütün bunlar günahları sildirir. Ama kalpte bir pas vardır. O ancak zikir çekiciyle tokmayla dövmekle beraber efendim o pas kalkar, cilalanır. Allah'ın zikriyle ancak kalpler cilalanır ya. Ela fezkuru rabbel bara ya. فَإِنَّهُ جِلَاُوا صَدَىٰكَ الْوِنْ وَالْغِذَاءُ الْاَرْوَاحِ i̇mam Rabbani buyur. Alemlerin Rabbini çok zikredin, anın, hatırlayın usulüyle. Çünkü kalp hasının cilası ve ruhların gıdası ancak zikrullah ile. Kalbi temizlemek mümkün olur, hasıl olur. Böylece adam Rabbine vasıl olur. Ne zamanki kalp Sarayı tahir olur, temiz olur, İşte Rabbimizin tecellisi de oraya nazil olur. Onun için ne diyor? Kalbini temizle diyor, Allah'tan gayrı dertleri, düşünceleri, tasaları çıkar, sil süpür çıkar. Çünkü padişah çöplük gibi yere gelmez diyor. Bak, krallar gelmeden evvel ne hazırlıklar yapılıyor değil mi? Suud kralı gel, Ne hazırlıklar, ne şeyler, saraylar, oteller, odalar, musluklar, fayanslar, her şey değişiyor. Padişah konmaz saraya hane mamur olmadan. Mamur edeceksin. Donatacaksın. Kalbini Allah'ın zikriyle mamur edersen Mevla'nın feycizati devamlı yağıyor. Üçüncü mertebe, yüksek mertebe. Yüksek seviye. Onun için herkesin e, tarifi burada değişiyor. Kimisi Hıktidam bin Nebi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetlerine hakkıyla uymaktır diye tarif ediyor. İbn-i Ömer Hazretleri اتَّقْوَا لَا تَرَى نَفْسَكِ Takva kendini kimseden üstün görmemendir diye ifade buyuruyor. Ya bu da çok zor. Buna kadar zor kendini kimseden üstün görmemek. Bu ne? Şahın Akşimetlerin makamı. Kaddesallahu sirru. Kendini hayvanlardan aşağı gördü. Köpeklerden aşağı gördü. Ya senin benim böyle bir derdim yok. Neden? E biz zaten herkesten üstünüz yani şimdi. Kendimizi alçatmanın bir lüzumu yok ki. Ya. Nerede bize takva? Uzak emri bana Abdülaziz'in tarifinde, etkwa terkumah Allah ve daum iftardız Allah, Allah. Bundan dolayı, fbu khairun Takva'yı tarif edelim diyor. Allah'ın yasaklarını bırakmak, Allah'ın farzlarını yerine getirdim mi? takvasın. Hem de az buz takva değilsin ha. Yani üçüncü mertebenin de e, ilk basamağında şimdi bu mertebe de kendi aralarında sınıfları var. Üçüncü mertebenin de birincisi, ikincisi, üçüncü mertebe kendi arasında ne dedik? Sonsuz mertebe sahibidir. Çünkü Allah'a bilmekle paralel düşündüğümüz zaman Mevla'yı bilmenin sonu olmadığı gibi Mevla'dan sakınmanın da bu manada sonu yoktur. Öyleyse haramları bırakıp farzları yerine getiren adam takvanın üçüncü basamağındadır tabii. Çünkü zaten şirkten sakınmış birinci basamak. ikinci basamak e büyük günahlardan sakınmış zaten haramları bırakmış. E farzları da yerine getiriyor. E bu üçüncü basamağa da ulaşmış oluyor farzları yerine getirmek suretiyle. Ondan sonra Allah sana ne nasip ettiyse... Bu makamlardan hayır üstüne hayır. Allah hayrını artırsın. Allah marifetini artırsın. Kendisi hakkındaki bilgini, ilmini, irfanını artırsın. Böylece takvanı artırsın. İşte dua edilecek, artırılması istenecek şey, takva. Rabbiz idni ilma, ya Rabbi benim ilmimi artır diye dua etmesini emrediyor Habibine sallallahu aleyhi ve sellem Rabbimiz tebareke ve teala. Benden ne istediyor? Malımı artır deme diyor. Şunu mu artır, ömrümü uzat şunu. Ne de bana, ilmimi artır. Çünkü Allah'ı bildikçe takvan artar. E zaten hangi ilim isteniyor, hangi ilmin artışı isteniyor, ziyadesi talep olunuyor? Marifetullah, Allah hakkındaki, onun azameti, şanını, takdir hakkındaki bilginin artışı isteniyor. Onun için ne buyuruluyor hadis-i şerifte? Evet. En ilmen velem yezded şukan lem min illa ilmi artıp da takvası artmayan ancak Allah'tan uzaklık bakımından artış kaydetmiş olur. Ya bil ilmin artıyor ama takvan artmıyor. E demek Allah'tan uzaklığın artıyor. Burada ilmimi artırdan maksat nedir? Takvamı artır. Ya onun için burada sonu yok. Resulullah bile dua ediyor sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Lâ gel, selûgel takva, dualarında. Ya Rabbi bana hidayet istiyorum. Takva istiyorum. İffet istiyorum. Zenginlik istiyorum. Yani insanlara muhtaç olmayacak derecede. Kimseye tenezzül etmeyeyim. Senden başkasına muhtaç olmayayım. Bunu istiyorum derken takva isteklerin başıdır. Ama bazıları da vardır ki İbn Fariz gibi Kudüsü sürru, meşayhin uluları, onlar, onların hali başka. Onlar kalbi gözetime almışlar, murakabeyi almışlar. Allah'tan gayri hiçbir istek, dert, dilek kalbe düşürmüyorlar, uğratmıyorlar. Kalbin Mevla ile irtibatını kestirmiyorlar. O akıntıyı, o cereyanı, o feyz akımını durdurmuyorlar. Durduracak en ufak bir şeye yol vermiyorlar. Şimdi Rabatül Adeviye bir dua yapıyor. Ya Rabbi cenneti istediğim için sana ibadet ediyorsam cennete sokma beni. Ya Rabbi cehennemden korkuma sana ibadet yapıyorsam cehennemden çıkarma beni. Bana seni gerek seni ben. Sana senin için ibadet ediyorum. Sen layıksın diye ibadet ediyorum mesela. Şimdi bu söz sen bunu taklit edeyim de de Rabahatü Adep'in duasıdır diyerekten kalk böyle bir dua yapma. Ya kabul olursa ne olacak? Ya tutarsan ne olacak? Sokma beni cennete. Ne yapacaksın sonra? Rabia'da deviye misin ki? Mevla'nın kazasına ne olursa olsun rıza gösterese. Ya Onun için bu makamlara ermeden bu laflar konuşulmaz. Bize de pek bilmiyorum da, ümidi kesmeyelim, kestirmeyelim bu makamlara erme yolları zor. Risale-i Kuşeyriye'de tasavvufun kaynak eserinde müttakiler tarif ediliyor. Hüdellil muttakîn, Kur'an takva sahipletini hidayettir. İşte ne dedik? Birinci basamaktaki takvaya ona göre, ikincisini ona göre, üçüncüsüne ona göre, üçüncü mertebedeki de efendim kendi arasında meratip sahibidir. Efendim hangi derecede ise Kur'an'dan nasibi o kadar, hidayeti o kadar, anladığı mana o kadar, aldığı ilham o kadar. İbn Sirin gibi kimseleri tarif ediyor. Katheesallahu shirro. Bak, 40 küp yağı vardı. Köleci küplerin birinden bir fare çıkardı. İbrisleri nazirleri o köleye soruyor. Fareyi hangi küpten çıkarttın evladım? Dedi karıştırdım efendim. Bilemiyorum ki acaba birinden çıktı ama bundan hangisidir? Kesin bir şey diyemiyorum. Deyince 40 küp yağı satacak veya kullanacak neyse. Döktü. Neden? E, şu, şu, haramdan sakınayım, şüpheden sakınayım derken şüphesizden bile sakınmak meselesi. İşte misal. Biz olsak ne yaparız? Ya 40 küp yağı, ya dökülür mü canım? Oğlum bir hatırla bakayım ya. Hangisiydi falan, şu muydu, şu, o muydu, bu muydu, cık, sen hatırlarsan zekisin canım öyle şey olur mu daha demin çıkarttın ya falan, tamam budur, o da zaten istiyor, budur desin tamam, karıştırma, birisi de dese ki, ya bunu çok zorladım bu, cık, biraz şey etti ama şüpheli gibi konuşuyor ama sen bunu e, zorlayınca bu tamam dedi ama ben, dese, ya ne karıştırıyorsun kardeşim bu meseleleri sen, çocuk hatırladı işte söyledi tamam döktük, 39 küp ya dökülür mü ya, Ya? Müttekî, beyazıd Ebu Yezîd-el-Beslamî, kudsesi ruh gibi kişilerdir. Hemedan'dan, kendisi durduğu yer Bestam. Hemedan'dan bir nebatat aldı, sebze, bitki neyse. Ta geldi nereye? Bestam'a. Ne kadar mesafe, o zaman şimdiki vasıtalar da yok. Haftalar, aylar sürüyor yollar. Bir de geldi baktı ki iki tane karınca var aldığı bitkilerin içerisinde. O kadar yolu döndü geri, karıncaları aldığı yere bıraktı. <gülüyor> Getirin buraya karınca. Belki o karıncanın orada nesi var? Yuvası var. Belki orada efendim kendine göre geçimi var, yeri var, yurdu var yapmış. O arada rastladı orada. Aldım getirdim onu buraya. Ben onu şimdi niye rahatsız edeyim? Niye yerinden yurtta edeyim? Götüreyim yerine ne hali varsa görsün. Görüyor musun? Adamları Görüyor musun? Ya hoca efendi bu da ham sofuluk dersin sen şimdi ya. Ham sofoluk değil bu. Sultanul Arif'in bu. Allah'ı bilenlerin padişahı bu. bu Yeziid el-Bastami bu. Şakası var mı? Ne büyük zat. Mevlan ne büyük kulu. Allah'ı bilenlerin padişahı olmuş ya. Cihan padişahlığı nedir? Ne büyük veli. Onun hizmetinde bulunanlar Cübbesini taşıyanlar hep kurtul. Bir Mağribi vardı. Mağribli onu ona hizmet eden zat. Vefat edeceğinde yanındakilere öyle dedi. Beni gömdüğünüz zaman telkini verince durun kabrimin başında Münker Nekir'in şu haline cevap nasıl verilirmiş görürsünüz. Hakikaten vefat etti. Takip ettiler. Telkin bitti. Oturdular. Münker Nekir, şu hal cevap canlı yayın gibi duyuyorlar. Kabrin üzerinde. Ben ki Rabb'in kim falan başladılar sorma. Dedi onlara ki siz nasıl bana böyle soru soruyorsunuz ya? Ben Ebu Yezid el-Bestami'nin cübbesini taşımış adamım dedi. Ooo öyle mi dediler? Hemen melekler saygıyla, edeble, ihtiram ile çekildiler. Cübbesini taşıyan adamın haline bak. Ya budur. Bunlar büyük insanlar. Görenler nurundan düşüyor, ölüyordular bunları. Ya e adamlar takva sahipleri. Haramdan, şübeden, zerreden sakınıyor. Bizim gibi... Tapıyla çöpüyle yutmuyor. Helal haram ver Allah'ım senin kulun yer Allah'ım. Biz karıncayı da yeriz. Elmanın meyvanın içindeki kurdu da yeriz ki caizdir kurdu meyve, meyve kurdu helaldir zaten ama neyi demek istiyorum yani. Biz ne buluşak yeriz. Getir. Geçen anlatlar. Hacı Efendi biri gitti. Bir yere davete. Yağlı mağlı yağlı tuzlu tatlı doldurmuşlar yemeği. O da muhterem bir zat. Dedi ki çocuğu yavrum evladım dedi. Benim tansiyonum var dedi, şey kolesterolüm var dedi, ben bunlar yiyemiyorum, dokunuyor bana dedi. Onun için ben kendi bir şeyim var yanımda, onu getiriyorum, taşıyorum, onu yiyeceğim falan. Onlar da onu da, kolesterolü da e, yenecek bir şey zannediyorlar. Hacı baba dediler, şimdi şunları yiyecek de sonra senin kolesterolü da yerik dediler. Ne bulsan yersin. Zaten zikrullah diyorsun, adam sabah kahvaltısı mı diyor, akşam yemeğinde mi yenir diyor. Takva diyorsun, bir şeyde haberi yok. Durum bu. İmam-ı Azam radıyallahu anh, mezhebimizin sahibi, müjdehidimiz, şefaatçimiz, müttakilerin imamı, zirvesi. Bir kişiden alacağı vardı. Gitti ondan alacağını tahsile. Çok borç verildi. Borç vermek biliyorsunuz sadaka vermekten 18 kat fazla sevap tabii. Miraç dersinde dinlersiniz inşallah. Ama şimdi de acayip bir durum. Pek borç ödeyen kalmadı. Bu müessese de biraz işlemez hal aldı. Şimdi Kapıya çalıyor, orada kapının önünde bir ağaç var, o ağacın gölgesinde de durmuyor. Adam da kolay duymuyor, gecikiyor. i̇mam Azam Efendimiz de beklerken çıkıyor, güneşte duruyor. Sonra bir, bir zaman geçince, belki duyuramadım diye tekrar kapıya geliyor, vuruyor. Yine e, hemen kapıyı vurduktan sonra ağacın gölgesinden uzaklaşıp güneşte duruyor dediler ki. Ya imam, niye böyle yapıyorsunuz? Adam da gecikti, belki bir iş, işi var içeride. Yani mazereti var, geç inecek mesela. Orada kaç dakika e, güneşte niye duruyorsunuz? Dedi Hz. Ali radıyallahu anh tarifat edilen hadis-i şerifi duymadınız mı? Küllü <gülüyor> karzın cerra nef'an fe Menfaat temin eden her bir ödünç faize girer. Şimdi bu adama ben ödünç verdim. Bundan alacağım var. Bunun da kapısında ağacı var. Ben bunun ağacının gölgesinde durursam verdiğim ödünçten bir kar, bir menfaat temin etmiş olurum. Ödünç verdiğim adamın malından istifade etmiş olurum. Onun için faiz tehlikesi girer. Şimdi bu faiz değil. Değil ama faizin şüphesinin şüphesi. İşte bak. Ya biz olsak bir hacı efendi vardı Allah rahmet etsin. Birine ödünç verdi. Zengin adam idi. Bizim arkadaşlardan Eski yol arkadaşlarımdan benim. Birine ödünç verdi O da ondan işte e, sebze meyveleri aldı, sattı, ediyor işte. Ondan sonra e, mevsim itibariyle mesela hurma alacak Ramazan'da şu kadar ton. Borç aldı, onu sonra ödeyecek. Neyse bayramdan sonra götürdü, borcunu ödedi. Allah razı olsun, teşekkür ederim. Çıktı gitti. Şimdi Hacı Efendi diyor ki bana, yahu diyor ne görgüsüz adam. Adama diyor şu kadar para verdik tonlarca hurma aldı bizim paramızla şu kadar karit. Adam bir kilo hurma getirir bari. Hey Gidacı Efendi. İstediği faize giriyor haberi yok. Ödünç verdin. i̇mam Azam gölgesinde durmuyor sen bir kilo hurma istiyorsun. Olur mu onu parandan alacaksın. O ayrı o ayrı. O parayı ödemeye gelirken sana bir de üstüne bir şey getirilir mi hediye? O harama girer. Nerede bu işler? Nerede bu hesaplar? Bizim işler tersine işler. Yine i̇mam Azam Efendimiz'den bir eserde gördüm. Vadıyallahu anh. Ne adam ne adam. Yine birine borç vermiş. Çok zengin idi mübarek. Allah çok zenginlik verdi onlara. Hayırlı helal mallar verdi. O da çok hayır yapardı. Borç verirdi. Mecusiye vermiş hem de. Perez. On sonra. Alacağın tahsil günü geliyor. O vakitli veriliyor biliyorsunuz. O günde istenmeye gidiliyor. Gitti o arada ayağı su var evin kapısının önünde duvarın önünde o suya basarak oradan sıçrayan çamur adamın duvarına yapıştı. Şimdi mübarek insan düşünüyor düşünüyor düşünüyor Allah Allah o halbuki vakti gelmiş borcumu alacak. Bizim derdimiz ne olur Ulan parayı nasıl tahsil edecek bu adam ya vermezse ya geciktirirse şöyle olursa üstüne yatarsa onun derdi şimdi başka. Yani şimdi diyorum ben bu ayağımın çamuru adamın duvarına vurdu. O zamanki duvarlar da biliyorsunuz böyle şimdiki gibi değil, fayans gibi değil. Ee, biraz şey etsen, e, dökülüyor. Parçaları çık, düşüyor. Şimdi dedi ben bunu böyle bıraksam adamın duvarını pis bırakmış olacağım. Temizleyeyim desem bak ne kadar ince hesap yapıyor. Bunu temizlerken mutlaka adamın duvarının parçalarından da bir birkaç parça bir şey düşürebilirim. Ufak tefek kum, çakıl neyse. Ne yapacağız şimdi? Adam da indi, aşağı o arada. O da, o da efendim telaş ediyor ki, görüyor musun işte alacağını alma geldi. E, o da artık tehrim işleyecek, geciktirmesmişcek. O da büyük cevaptır tabi. E, i̇sterse ve imkânı düğün sürdün, fena düşerse borçlu adam ona e, bolluk bulacağız zamana kadar müllet vermek büyük cevap. Tabi. E nteصدق خير ولكن ödeyemiyor. Hepten bağışlamak o ne kadar hayır ama nerede bu, bu işler? Sıfta yok bizde. Ondan sonra adam da elini uzdürüyor. Buyurun efendim işte hoş geldiniz ben de borcunuzu hazırlıyordum falan. Yav dedi bırak şimdi o işi. Bak burada daha önemli bir şey var. Otaşşa şaşırdı. Ne var efendim acaba? Bak dedi buradan bir çamur sıçrattık senin duvara şimdi. Temizlemek istiyorum. Pis, böyle bıraksam pis, pisletmiş oldum. Temizleyeyim desem bir şeyler tökeceğim oradan. Yani on sonra onu yerine yapıştırmak etmek zor muhal bir şey. Ufacık şeyler görülmezcek şekilde. Tozlar, topraklar düşüyor. Ben ne yapacağım şimdi? Mecusi dedi ki ya sen bu kadar Allah'tan korkuyorsun, haramdan korkuyorsun. Ben hiç cehennemden korkmuyorum dedi be. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü en de Muhammeden Abdi ve Resulü. İşte imam Azam. Olursan öyle İmam-ı Azam gibi adam, vaaza nasıl lüzum yok. Hayatın, tatbikatın, yaşantın tümüyle İslam, tümüyle takva Şübelerden bile sakınmak işte mecusiler bile nasıl imana geliyor. Bizim zamanımızda da Müslümanları görenler hatta Avrupa'da Müslüman olan bazıları iyi ki biz bu Müslümanlığı kitaplardan okuduk da Müslüman olduk. Şu Müslümanların yaşantısını, ahlakını, şeklini, muamelesini, tavrını görseydik belki de İslam'la şereflenemezdik diye Ne kadar doğru sözler sarf ediyorlar ya, Onun için Bizim halimiz Nerede takva Beyazat-ı Bestami Kudisesir Hazretleri Sahrada Arkadaşıyla elbisesini yıkamış Şimdi elbiseyi kurutacaklar O diyor ki Şu duvarayı asalım Efendi Hazretleri kurutalım Diyor ya nasıl asacaksın, e bir şey çakarım oraya, e, adamın duvarına nasıl çivi çakacaksın dedi ya, senin duvarın mı bu, e dedi ağaça takalım, olur mu dedi ya, dala zarar verirse ne olacak bir dalı kırsa, e, yere düşeyelim dedi, yere serelim, e dedi yer hayvanların otu var, üstünü kapatacaksın, ot verimsizleşecek, e, çimen kırılacak, e ne olacak, ver dedi sırtıma ya, sırtımda kuru bir tarafı kuruz, öbür tarafını çeviriz, öbür tarafı da haha. <gülüyor> İşte müttekiler, işte takva sahipleri, işte haramlardan sakınanlar, şubelerden sakınanlar, işte veliler. Ela inne veliya Allah la khavfun alehim ve la yahzanun. Atekerimizin sırrına erenler, ağah olun, haberdar olun, uyanık bulunun, uyumayın, gafleti bırakın, gaflet uykusundan ikaz olun. Allah'ın velileri, gerçek dostları. Onlara ne korku var hiç, onlar mahzun da olmayacaklar. Ellezina amenu ve kanu onlar ki iman ettiler, inanılması gereken iman esasları hakkıyla inandılar, gözle görür gibi yakinen iman ettiler. Ve haramlardan sürekli şüphelerden bile sakınırdılar. Levmul büşra fil hayati dünya fil ahira. Dünyada da, ahirette de, hayatta da, rüyada da, kabirde de, mematta da, berzak'te de, de, mahşerde de, cennette de, sıratta da, mizanda da, her yerde onlara müjde, müjde, müjde. Ya. La tebdil el Allah'ın kelimelerini kimse değiştiremez. Allah da değiştirmeme kararı almıştı. Dostlara korku yok. Dostluğun anahtarı takva. Allah cümlemizi bu vesileyle dua ediyoruz ki müttakîlere ilhak eyleye ki Hüdellil lil muttakîn sırrına zihar eyleye. Hazreti Kur'an'ın hidayetinden cümlemizi hissedar eyleye, müstefide eyleye, müstefîz eyleye. Müstefiz eyleye. Amin diyoruz. Amin diyen dillerinize cehennem ateşi değmesin diyoruz. Ölülerinize, dirilerinize dua ediyoruz inşallah. Onun için derslere devam edin. Duyurun Allah için bu kadar ilimler. Duyurulsun, dinlensin, istifade edilsin inşallah. Belki birisi dua eder. Bize de dua eder. Biz de af oluruz Dinleyenler hürmetine mağfiret oluruz inşallah. Size bağışlanırız inşallah. Onun için birbirini unutmayalım. Mübarek gecelerde birbirini unutmayalım. Filistin'deki Müslümanları Gazze'de, abluka altında, Gazze yıkıldı, her yer yıkıldı. Lübnan'daki Müslümanları unutmayalım, binlerce şehit var, binlerce Müslüman. Çoluk çocuk, sabüsü bir yer, ya çocuktur, bebektir, hastadır, yaşlıdır demez. demez. Çünkü bu incelikler İslam'da var. Allah'ın kitabında ağaçları yak, efendim hayvanları yak, hamile kadının karnına deş diye yazar mı ya? muharrif değiştirmişler kendi kafalarına uydurmuşlar. Allah bu ateşi söndürsün. İslam vatanlarını, başlıca vatanımızı özellikle bu cennet vatanımızı, Türkiye'mizi ve şair İslam vatanlarını iç savaştan, dış savaştan Rabbim muhafaza buyursun. Allah Teala Filistin'de, Lübnan'da şehit olan Müslüman kardeşlerimizi ve Türkiye'de askerimiz, polisimiz, subaylarımız her gün efendim nice şehit veriyoruz bu memlekette de kargaşa Dış mihraklar durmuyor. Milleti efendim tedirgin ediyor. Bu terör devamlı e, insanları, asker polis yavrularımızı, vatan evlatlarını şehit ediyorlar. E, gazi ediyorlar. Allah Teala bu ateşi de durdursun. Bir an evvel Allah Teala vatanımızda cümlemize emniyet, hürriyet ihsan eylesin. Böyle dua ediyoruz. Evet ve bütün İslam şehitlerine Allah için, din için, vatan için, namus için, bayrak için şehit olan bütün Türkiye'mizde vs. İslam vatandaşlarındaki kardeşlerimize Allah'tan garık yıkarık rahmetler niyaz ediyoruz. Amin. Bi hurmetu Taha ve Yasin ve selamun alel mursalin. Velhamdülillah Rabbil alemin ve ahiru davane anilhamdülillah Rabbil alemin. Dedikten sonra Filistin ve Lübnan'da ki bütün Müslüman şehitlerimizin, Irak'ta, Afganistan'da, Somali'de, Keşmir'de, Çeçenistan'da ve Doğu Türkistan'da ve aktar her neresinde zulme uğramış şehit düşen Müslüman kardeşlerimizin ruhları için özellikle cennet yurdumuzu muhafaza uğrunda şeytan asker polislerimizin ervahı için el-Fatiha. Gönül sohbetleri. Ahmet Mahmut Ünlü Hocaefendi ile gönül